Sihirli sopa. Bir zamanlar... ...fakir bir ile ...üç oğlu varmış. Bu üç oğlan öyle tembel... ...öyle işe yaramaz... ...öyle miskinmiş ki... ...babaları bile bunlara dayanamayıp... ...gidenle ne haliniz varsa görün... ...deyip... ...üç oğlanı dışarı atmış. Böylece evden uzaklaşan üç oğlan... ...evvela güçlük çekmişler ama... ...sonradan öyle talihleri dönmüş ki hak ettiklerinden fazlasına kavuşmuşlar. En büyük oğlan marangoz olmaya karar verip bir marangozun yanına çırak olarak girmiş. Bir zaman marangozun yanında çalışıp iş öğrendikten sonra artık oradan ayrılıp yalnız başına başka bir taraflarda çalışmaya karar vermiş. Marangozla giderken ona hediye olarak açılır kapanır tahta bir masa verip şöyle demiş. Her şey göründüğü gibi değildir. Bu masa sihirli bir masadır. Sen onu yere koyup açılmasam açıl dersen masa kendi kendine açılır. Beyaz örtü, çatal, bıçak, kaşık ile üstünde alabildiğine kadar yemek üstelik de insanın gönlüne neşe veren bir şarapla hazır olur. Genç adam masayı alıp marangoza teşekkür etmiş ve yanımda bu masa oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım olmaz deyip yolcular çıkmış. Çok yerler dolaşmış, vahşi ormanlara, boş çöllere gitmiş ama yemeğini her zaman önünde hazır bulmuş. Nihayet bir gün kendi kendine şöyle düşünmüş. Artık eve dönmeliyim, babam bu sihirli masayı görünce sevinir. Beni hoş karşılar diye karar verip yola koyulmuş. Gitmiş gitmiş, nihayet babasının evine bir günlük uzaklıktaki bir hana varmış. Han misafirlerle doluymuş. Ama gene de genç oğlanı masaya çağırıp... ...oradakilerle beraber yemek yemesini... ...mutfakta başka yemek olmadığını söylemişler. Genç adam... Teşekkür ederim ama ben sizin birkaç lokma yemeğinizi almak istemem. Siz benim misafirim olun daha iyi. Demiş. Oğlanın bu lafına şaka zannedip hepsi gülmüşler. Ama oğlan... açılmasam. masam! Deyip de masanın üzeri yiyeceklerle dolunca... Kimse pek gülmemiş. Hele yedikçe biten yemeklerin, içilen şarapların yerine yenilerinin geldiğini görünce artık gülmek değil, şaşkınlıktan dona kalmışlar. Bu arada masaya imrenerek bakan han sahibi de kendi kendine "Ah, bu masa benim ne kadar çok işime yarar." diye düşünmüş ve herkes yatınca masayı almaya karar vermiş. Böylece gece olup herkes yattıktan sonra Masayı usulca Alıp Yerine kendisinde asılı duran Tam onun benzeri Bir masa koymuş Ertesi sabah olunca Genç marangoz masanın değiştiğinden Habersiz babasının evine doğru Sevinçle yola çıkmış Nihayet eve varınca babası oğluna Eee anlat bakalım sevgili oğlum Bu kadar zamanda ne öğrendin Oğlan da Marangozluk öğrendim. Demiş. Ha, iyi, i̇yi bir meslek ama yaptığın en güzel şey şu elindeki masaysa bu işte pek yerli gibi görünüyor. Demiş babası. Oğlan da babasına. Ama o gördüğün masa sihirlidir. Onu yere koyup da açılmasam dediğin zaman üstünde binbir çeşit yemek ve içkiyle sofran hazır olur. Hadi şimdi sen bütün dostlarını davet et de istedikleri kadar yiyip içsinler. Böylece ihtiyar terzi dostlarını yemeğe davet edip de hepsi gelince oğlan masayı odanın ortasına koyup açılmasam demiş. Ama masada hiçbir kımıldama olmamış. Ne üzerinde yiyecek yemek ne de içecek bir şey varmış. Eski masa üzerinde hiçbir şey olmadan bomboş odanın ortasında duruyormuş. Savallı ihtiyar terziyle dostları başlamışlar alay etmeyi. Nihayet dostlar gitmiş, ihtiyar tersi yamalarına, genç marangozda iş aramaya koyulmuş. Bu arada ikinci oğlan da bir değirmencinin yanına çırak olarak girmişmiş. Oğlan bu değirmencinin yanında öyle iyi çalışmış ki, işleri bitirip de oradan ayrılacağı zaman değirmenci oğlana... Eh artık bir hediye hak ettin. Sana şu eşeği veriyorum. Bu eşek ne araba çeker ne de yük taşır. Ama her şey göründüğü gibi değildir evladım. ''Sen onun altına bir yaygı yayıp dökün eşeğim dökül dersen eşek sana istediği kadar altın döker.'' Demiş. Böylece yola çıkan genç değirmenci her istediğini eşek sayesinde alabilmiş. Nihayet genç adam eve dönüp hazinesini babasına göstermeye karar vermiş. Böylece yola çıkan birinci kardeşinin kaldığı hana varmış.'' Han sahibi bu adamın eşeğine ne kadar iyi baktığını... ...onu kendisi götürüp ağırın en iyi yerine yerleştirdiğini görünce biraz şaşırmış. Han parasını vermek için cebinden iki altın çıkardığını da görünce... ...han sahibi bu acayip adamdan dört altın istemiş. Genç değirmenci de ona... Yanımda bu kadar var ama ağara gidip eşeğimden biraz daha isteyeyim. Deyince han sahibi büsbütün şaşırmış... Kurnaz Han sahibi genç adam ahıra inince parayı nereye sakladığını görmek için usulca o da arkasından gitmiş. Bakmış ahırın kapısı sürgülü. Gözünü bir budak deliğine koyup içerisini gözetlemeye başlamış. Bakmış genç adam eşeğin altına bir yaygı yayıp dökül eşeğim deyince eşekten altınlar dökülüyor. Aç gözde Han sahibi kendi kendine düşünmüş bu eşek bende olsa neler yapmazdım. Han sahibinin altın döken eşeği başka bir eşekle değiştirmesi pek de güç bir iş olmamış. Böylece ertesi gün aldatıldığından habersiz eve giden ikinci oğlanı babası karşılayıp... şöyle bakalım oğlum bu kadar zamanda neler öğrendin? Bir değirmenci oldum. Diye oğlu cevap vermiş. Ha, çok iyi meslek seçmişsin. Peki bu kadar zaman sonra ne getirdin bakalım... ...sadece bu eşeği getirdim. Deyince oğlanın babası kızmış. Burada eşekten bol ne var? Demiş oğlan da babasına. Ama bu altın bir eşek. Ben bu eşeğe dökül eşeğim dökül dediğim zaman... ...eşek ağzını açar yere altınlar dökülür. Hadi sen şimdilik dostlarını buraya çağır da... ...onlar da benim bu altınlarımdan faydalansınlar. Demiş. Böylece ihtiyar terzi... ...zengin olacaklarını söyleyip dostlarını çağırmış. Oğlan yere yaygıyı yayıp... ...dökül eşeğim demiş... Demiş ama <gülüyor> eşek hiç oralı olmamış. Eşekten altın falan da dökülmemiş. Gelenler zengin olmadan evlerine dönmüşler. İhtiyar terzi gene yamalarının başına oğlan da üzgün üzgün iş aramaya koyulmuş. Biz gelelim üçüncü oğlana. Bu oğlan... ...bir tornacının yanına çırak olarak girmişmiş. Tornacılık o kadar kolay öğrenilecek bir iş olmadığı için... ...üçüncü oğlan öbür kardeşlerinden daha uzun zaman çalışmış. Bu arada da kardeşlerine mektup yazıp... ...başlarına gelenleri Kurnaz Hancı'nın onları nasıl aldattığını öğrenmiş. Nihayet onun da işini iyice öğrenip ayrılacağı gün... ...ustası ona şunları söylemiş. Sen burada iyi çalıştın. İyi bir hediyeyi hak ettin. Sana bu çubal ile şu sopayı veriyorum. Bunlar sana hediyem olsun Demiş genç adam Çuval belki işime yarar Üşürsem arkama alırım ama Bu sopa ne işime yarardı Demiş ustası da ona şunları söylemiş Her şey göründüğü gibi değildir Eğer sana birisi fenalık yapmışsa Yahut günün birinde yapacak olursa Sen sadece şu sözü söylersin Çuvaldan çık sopa işte o zaman sopa çuvaldan çıkar Fenalık yapanların hayatlarında yemedikleri bir dayağı onlara öyle bir atar ki Sen de çuvala gir sopam deyince o zaman da girer Demiş Bu sözler üzerine genç adam ustasına teşekkür edip yoluna koyulmuş Gitmiş gitmiş nihayet kardeşlerinin kaldığı hana gelmiş Torbasını önüne koyup masaya oturmuş Hangi kalabalıkmış. Şundan bundan konuşurken laf sihirli hazinelere gelince genç adam "Ben çok sihirli şeyler gördüm ama bütün bu altın döken eşekler yemek hazırlayan masalar benim şu çuvalımdaki sihirli hazinemin yanında hiç kalır." demiş. Bu sözleri duyan Kurnaz Hancı genç adamı dikkatle dinlerken içinden de "Acaba bu torbanın içinde ne var?" demiş. Aman ne olursa olsun ben gene onu da öbürleri gibi ondan alırım. Zaten tam ona benzeyen eski bir çuval var. Hele şu adam bir uyusun ondan sonrası kolay demiş. Böylece gece ilerleyip genceden mutfakta ocağın yanında uykuya dalınca Kurnaz Han sahibi usulca gelmiş adamın çuvalını alıp yerine kendisinin çuvalını koymuş. Ama adam daha uzaklaşmadan uyku taklidi yapan genç tornacı seslenmiş. Torbadan çık sopa. Böylece sopa hemen torbadan çıkıp hancıyı öyle bir dövmeye başlamış ki... ...hancı yaptıklarına yapacaklarına pişman olmuş. Nihayet yere yığılıp kalan hancı genç adama kendisine biraz acıması için yalvarmaya başlamış. Genç adam ona şöyle söylemiş. Sen şimdi hak ettiğin dayı yedin. Ama kardeşlerimden çaldığım masa ile altın eşyayı şimdi bana geri vermezsen sopayı gene çuvaldan çıkardım dayağa başlar." demiş. <gülüyor> "Peki, peki vereceğim. Yalnız sen o sihirli sopayı benden uzak tut." deyince tornacı "Çuvala gir sopan." demiş. Sopada çuvala girmiş. Ama kurnaz hancı bir hafta yediği dayan acısından ne oturabilmiş ne de yatabilmiş. Sihirli masayla altın eşeği alan tornacı da ertesi gün evine varınca babası onu sevinçle karşılamış. Sevgili oğlum şöyle bakalım sen ne öğrendin? Deyince oğlan babasına... İyi bir tornacı oldun. Demiş. Çuvalında ne var? Çuvalında yaptığın güzel bir şey mi bana getirdin? Diye babası sormuş. Genç adam... Çuvalda sadece bir sopa var. Deyince çok kızan ihtiyar terzi... Ne? Bir sopamı yaptın sadece tornayla. ...buradaki her istediğin ağaçtan bir sopa kesebilirdin. Demiş. Genç adam da babasına... ...ama bu sihirli bir sopadır. Ona çuvaldan çık dediğim zaman... ...sopa çuvaldan çıkar... ...bana fenalık edeni dövmeye başlar. Hı hı. Bu sözü duyan sopa hemen çuvaldan çıkıp... ...ihtiyarım üstüne gidince... ...oğlan hemen... ...sopa çuvala gir. ...diye bağırıp babasına... İşte gördün mü ne işe yaradığını. Onunla kardeşlerimin sihirli masasıyla... ...altın eşeğini çalan hancıyı dövdüm. Hepsini geri aldım. Şimdi sen bütün dostlarımızı çağır da hemen karınlarını iyice doyursunlar Hem de ceplerini doldursunlar Demiş bu işi iki defa deneyen ihtiyar Üçüncü oğlunun sözlerine artık inanmamış Akrabalarıyla dostları da inanmamışlar ama Gene de merak edip gelmişler Hepsi toplanınca tornacı oğlan yaygıyı yere serip Eşeğin üstüne getirince Sevgili kardeşim eşeğe ne sözünü söyle Demiş değirmenci de Dökül eşeği dökül Eşeğin ağzından altınlar dökülmeye başlamış. Gelenlerin hepsinin cepleri altınlarla dolmuş. Bu sefer tornacı kardeş, sihirli masayı getirip öbür kardeşine... Şimdi sen masamla konuş. Demiş. Marangoz kardeş masaya... Açıl masam, açıl. Deyince de masa açılıp sofra kurulmuş, üzerinde de en güzel yemekler, üçküler hazır olmuş. İhtiyar terzinin akrabaları, dostları böylece oturup hiç yemedikleri kadar güzel yemekleri bol bol yemişler. En güzel şarapları içmişler. Gecenin geç saatlerine kadar eğlenmişler. Bundan sonra ihtiyar terzi iğnesini, ipliğini, makarasını, yüksüğünü kaldırıp oğlu ile beraber çok zengin olup rahat ve mutlu bir hayat yaşamışlar. <gülüyor>